Doğumda NASA'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün bir stüdyo konuğum var ama ona dönmeden önce her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızın da destekçisine bir teşekkür ederim. Şenol Ünal katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, uzun zamandır hep telefon bağlantılarımız vardı. Bugün bir stüdyo konuğum var. Dilek Yürük bizlerle, peyzaj mimarı ve permakültür tasarımcısı. Dilek hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba bana. Bugün seni konuk almamızın sebebi hem birkaç tane etkinlik var yaklaşan, hem de hem buğdayın kampanyaları ve projelerinde, bu ara bizim de ağırlık verdiğimiz bir konu olan şehir bahçelerini, şehir bostanlarını seninle konuşalım istiyorum. Bizim de yakın zamanda başlayan bir doğa dostu kent bahçeleri projemiz vardı. Ama baktık tohumlar gerçekten çoğalıyor. Farklı yerlerden senin de içinde bulunduğum bazı yetkinlikler var. Onlardan bahsedelim istedim. Şöyle başlayacağım. İki hafta önce Oya Ayman konuktu programımızda. O böyle insanın çevreyle olan ilişkisinde bir yolunu çizdiğinde... ...işte önce avcı toplayıcılıktan tarıma geçiş, tarımla şekillenen yeni yerleşimler... ...daha sonra kentleşmeden bahsetti... Kentlerin içinde de tabii aslında kopuş çok hızlı olmadı belki gıda üretiminden ama şimdi bugün geldiğimiz yere baktığımızda İstanbul gibi mesela büyük bir şehirde bu gıda üretiminin şehrin içindeki yerini çok da göremiyoruz. Ama bir yandan da yaşatmaya çalıştığımız örnekler var. Bir hem peyzaj mimarı olarak belki mesleki açıdan da baktığında şehir bahçeleri bir şehir için ya da şehir bostanları şehirde gıda yetiştirilmesinin bir şehirdeki önemi nedir? Aslında şöyle bir peyzaj mimarı e, sıfatıyla konuşurken bazı zamanlarda durmam gerekiyor. Çünkü başlangıç noktası biraz daha estetik kaygısıyla örtüşüyor benim mesleğimin. Hı hı. Ama değişen zamanla ve koşullarla beraber ihtiyaçlar, öncelikler ve kaynakların azalmasıyla bu estetik kaygısını biraz daha farklılaştırıyoruz şehrin içinde. Ve o zaman bu bostan kavramı, peyzaj kavramıyla da birleşebiliyor. Hı hı. Bunları birbirinden çok uzak düşünmemek lazım. Diğer tarafta da kentsel tarım alanları olarak e, şehrimizin şu anda içinde olan ya da yok olmak üzere olan Yerlere de sahip çıkmak üzerine kurgulanmış hikayelerimiz var. Yani hem kamusal alan olarak aslında ilk dediğinde de estetik ve sanki gıda üretimi birbiriyle çelişen şeyler olmak zorunda da değil belki de. Kesinlikle değil aslında şu anda bunun altını çizerek ilerlemeye çalışıyoruz. Yenebilen bahçeler, Hı -hı. çatı bahçeleri bu konseptlerin ikisini bir araya getirerek aslında bu ikisini çok da güzel bir arada yapabildiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Şimdi ileride bahsedeceğimiz projelerde zaten hep bunu tamamlayan şeyler Hı -hı. olduğunu göreceksiniz. Eskiden sadece e, peyzaj kavramı dediğim gibi estetikle çakışırken hı hı. şu anda bu iki kavram aslında çok da birbiriyle güzel tamamlayan kavramlar. Üretim alanları anlamında kentsel tarım olarak bakarsanız başlı başına zaten e, altını çizmemiz gereken şeyler var. E, kule, Bostanları, gümüş Deres, Arayar bunlar şu Kuzguncuk. anda çok fazla. Evet Kuzguncuk adını duyduğumuz alanlar olarak geçiyorlar. Hı hı. Bunların tabii bir yandan e, her yerde olduğu gibi Türkiye'de saldırı altında olduğunu da biliyoruz. Ama aslında umut veren de e, belki o başlangıç olarak onu vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama Gezi hareketi içerisindeki Gezi bostanıyla böyle Kesinlikle bir bostanlara evet, ve gıda üretimine de e, olan bir ilgide artış vardı. Geçen sefer de e, eski bir programda bir konukla konuşurken orada da gıdanın böyle insanları etrafında toplayan bir odak noktası olmaya başladığını konuşuyorduk. Bunun da aslında çok şehir doğru. bahçelerinin de bir araç olarak etkisi var herhalde bunda. Yani şu anda mimarlık fakültelerinde, mimarlık bölümlerinde ben Kadir Hasta örneğin bununla ilgili bir ders verdim. Direkt olarak bunu konuştuk. Bir alan tasarlıyorlar ve bu alanı tasarlarken aslında içlerine bu şekilde bir bostan konsepti hı hı. yerleştirecek olursak oradaki insanları orada bir araya getirebileceğimiz çok daha canlı, paylaşabilecekleri çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri üretebilecekleri aynı zamanda da Hı -hı. Ee, hani uzun vadede kooperatif bile olabilir daha büyük alanlar için ama çok güzel bir yolun başını açıyorsunuz. İnsanlar şu anda şehir hayatında en fazla bir araya gelme konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Senin de dediğin gibi bazı olaylar bunu bizim daha da görmemizi sağladı ve bundan çok keyif alarak hem... E Ciddi tasarımlar gerektirmeyecek şekilde gönülden bir araya gelerek bunları bir şekilde hızlıca hayata geçirmeyi başardık. Aslında iki ihtiyacı aynı anda karşılıyor gibi bir dediğin gibi bir araya gelme alanları aslında çok kısıtlanmış vaziyette kamusal alanların tamamının ele geçirilmesinden dolayı ama bir yandan da sağlıklı gıdaya da. Nasıl Ulaşmak. ulaşacağını bilemez halde oluyor çoğu zaman şehirli insan. O yüzden şehir bahçeleri her ikisini de sanki bir araya getiriyor değil mi? Bir araya getiriyor araya kesinlikle. Buradan şuna geçmek istiyorum. Hem de bu hem estetik hem de kullanım açısından. Ee, sen aynı zamanda Slow Food Youth Network'ün de içerisinde yer alıyorsun. Ve hep böyle permakültürle de değen onu da içine alan çalışmalarınız da bulunuyor. Yani senin kişisel olarak veya Slow Food'un da. Bu permakültürde de benim bildiğim kadarıyla aslında bir öğenin birden fazla işe yaraması, birden fazla şeyle ilişki içinde olması hep konuşulur. Bu estetik ve kullanım da aslında buna giriyor. Permakültür nasıl bir araç sence şehir bahçelerinde, şehir bostanlarında? Aslında şöyle yani genelden özele inersek bir tasarım bilimi, sürdürülebilir Hı. ve etik temelli olan bir e, tasarım bilimi permakültür. Sizin işinizi kolaylaştıran bir tasarım şekli aslında dediğin gibi yerleştirdiğiniz her öğenin e, fonksiyonlarla ilgili bağlantısının olması gerekiyor. Hepsinin anlamı olması gerekiyor ve bunları bir bütün olarak oluşturduğunda seni çok da zorlamayan, kendi içerisinde döngüsünü tamamlayarak devam eden bir sistemi yaratmış olabiliyorsun. Bunu çok küçük ölçekte de düşünebilirsin. Örnek olarak bir balkon bahçesi olabilir hı hı hı. ya da çok geniş ölçekte bir arazinin tasarımında kullanabilirsin. Hı hı. Biz bunu şu anda okullarda uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü aslında çocuklara aktarmaya çalıştığımız pek çok ana başlık var ve permakültür bunları çok iyi tamamlıyor. Hı hı. Geri dönüşüm bunlardan biri, su kaynaklarının kullanılması bunlardan biri, e, toprak kaybımızın altını çizmek, atalık tohumlar kimyasal ilaç kullanmadan üretebilmek, hı hı. çok geniş alanlarda sadece tek düze e, sebze ya da meyve yetiştirmenin aslında çok önemli olmadığını... ...aslında bu kadar tüketmek zorunda olmadığımız gibi, gibi, gibi... Bu ...çembere eklenen pek çok şeyi permakültürle çok rahat aktarabiliyoruz. Sadece bir araç gibi gelmiyor bana da bir bakış açısı e, veriyor. Öyle. Aslında evet. e, çünkü genelde e, hem yeni bir kavram olarak son belki beş sene içerisinde... ...Türkiye'de de bunun çok e, popüler olduğunu görmeye başladık permakültürün. E, tasarımcılarının sayısı artıyor, verilen kursların sayısı artıyor. E, bu hem iyi bir şey bir yandan da ama şöyle eleştiriler geliyor işte yeni bir şey yapılmıyor ki... Yani hani zaten eskiden bilinen şeyler yapılıyor bir yandan doğru ama aslında bu şehirdeki insanların da bu bakışı alması için çok iyi bir e, araç olduğunu düşünüyorum. Okullarda da bunun olması çok önemli. Kesinlikle şurada böyle bir durum var yani kadim bilgiler aslında tekrar su yüzüne çıkıyor böylece. Evet yeni bir şeyler keşfetmiyoruz unuttuğumuz şeyleri hatırlıyoruz bakacak olursak. Ve bunların aslında paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir araya gelip bunları konuştuğumuzda a evet ya benim babaannem de öyle yapardı işte dedem de böyle dikerdi bizim köyde de böyle yetiştirilirdi. Aslında hepimizin bildiği şeyler ama kullanılmaya kullanılmaya bir şekilde o genlerimizde kalan şeyler bunların hepsi bir araya gelince çok daha güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Genelde Avrupa'dan bizim de böyle yurt dışı ile ilgili bağlantılarımızda konuştuğumuzda hep yapılan bir yorum. Siz Türkiye olarak çok şanslısınız aslında. Çünkü henüz toprak doğan bağınızı çok kaybetmemiş vaziyettesiniz. Evet. Belki bir kuşak iki kuşak geri gittiğinizde. Ya hala işte yaz tatillerinde, memlekete gidildiğinde vesaire görülen bilinen şeyler olduğu için uygulamak da belki daha kolay olabilir. Henüz tamamen kaybetmemiş vaziyetteyiz çünkü. Buradan bu etkinliklerinden birine bağlayalım. Okullarda permakültür başlığıyla ilki 21 Şubat'ta gerçekleşmişti. Evet. İkincisi de yaklaşıyor 18 Nisan'da yanılmıyorsam. Biraz bu etkinliğin detaylarından ne hedefleniyor, kimler gelecek bunlardan bahsedebilir miyiz? Ee, şöyle aslında lise öğretmenleri hedef alınarak oluşturulan bir eğitim programıydı bu. Salt Yorumlama Atölyesi'nin organize ettiği ücretsiz bir program. Onların lise öğretmenleriyle ilgili pek çok farklı konuda eğitimi var. O da bunlardan biri. Aslında gelen talepler doğrultusunda da şekillenen bir eğitim programı. İnsanlar bir araya gelip ...konuşmaya başladıklarında özellikle de okullarında böyle bir alan varsa... ...bunu bir şekilde çocuklarla birlikte nasıl yapabilecekleriyle ilgili kafa yormaya başlıyorlar. Hı hı. E, belki küçük bir yol haritası diyebiliriz. Hem permakültür hem bu işi daha önce yapan insanların bir araya gelerek... E, ...bunun üstünde yorumlaması, uygulamada yardımcı olması... ...doğru kaynaklara ulaşmalarını sağlaması gibi detayları oturup paylaşıyoruz... Birinci eğitim çok keyifliydi oradan çıkan sonuçlar var hı hı. bir şekilde küçük küçük başlayan okullarımız var ikinci eğitimde de yine amacımız bu. Ee, okullar aslında çok e, elverişli alanlar permakültür e, uygulanabilmesi için. Yenilebilir okul bahçeleri diye de bir aslında akım da var diyebiliriz. özellikle e, görebiliyoruz. Okuldaki e, öğrencilerin ve e, öğretmenlerin gıda ihtiyacının bir kısmını hatta sağlayabilecek kadar e, büyük oranlarda da gıda üretimi mümkün. Burada e, küçük örneklerden bahsettin. E, nasıl uygulamalar başladı? Aslında şöyle bu bir zincir. Çocuklar burada pek çok şeyi öğreniyorlar. Örnek, e, tohumu hiç tanımayan çocuklar var. Sebzenin nasıl yetiştiği ya da spesifik olarak çileğin nerede yetiştiği gibi. Hı hı. Olayın başında hakikaten bazı noktalarda bu kadar mı dediğim şeyler oldu hı hı. ama gerçekten de bu kadar. O e, karpuzun ağaçta yetiştiğini düşünen çocuklar bir anda onun ne kadar gerçek olduğunu tohumu ellerinde tuttuklarında görebiliyorlar. Hı hı. Bütün o süreçleri yaşıyorlar. Çimlendirme aşamasından fide, fidenin daha sonra bahçeye ekilmesi. Bunları kayıt altında tutuyorlar. Fotoğraflar çekiyorlar ya da çizimler yapabiliyorlar. Birbirleriyle... ...paylaşabiliyorlar ve üretim aşamasına geldiğinde ve sonrasında hasat aşamasına geldiğinde... ...bunları hep birlikte yiyerek aslında paylaşmayı da öğrenebiliyorlar. Böyle bir döngüyü gördükten sonra gıdayla kuracağı ilişki bir insanın çok çok, çok farklı oluyor. Evet, yani, yani ziyan etmemesinden tut, onun bütün döngülerini bilip nelerin onu etkileyebileceğini bildiğinde... ...belki gıdayla hiç alakası olmayacak gibi gözüken başka adımlarını da... ...aslında sorumluluk bilincili atmaya başlayabilir. Burada e, sonuçta bu programı hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler de dinliyor olabilir. Hı hı. E, alttan gelmesi gereken bir talep var mı sence okullardan da? Kesinlikle var. E, i̇şte grup olmak yine burada önemli bir detay. Bu konu bir şekilde sahip çıkılması gereken bir konu. Siz çok küçük bir yerden destek verdiğinizde... ...öğretmen, veli ve öğrenci üçlemesiyle diyeyim artık... Hı hı. E, proje alıyor başını gidiyor. Ama bir şekilde bu grubun yaratılması gerekiyor. Lise öğretmenlerinden dediğim gibi talep doğrultusunda aslında biraz da şekillenen bir program okullarda permakültür. Sonrasında da her okulun kendi yapmaya çalıştığı bahçeler üzerinden giderek çoğalacak. Çünkü talepler onu gösteriyor. Bunlar da birer tohum gibi hep bu evet, benzetmeyi kullanıyoruz evet. ama yani giderek de sayılarının evet. artmasını aslında bekliyoruz. Ben buyuruya baktığımda bir kişi sınırı var ama katılmak isteyenler katılabiliyor mu yoksa hep doldu mu? Maalesef oldu. O zaman biz yeni <gülüyor> evet, tohumları, yeni tohumları da bekliyor olacağız <gülüyor> evet. ama mutlaka bunlar da gelecektir. Zaten burada hani herhangi bir kısıt ondan sonra başka kimseye ulaşamayacak gibi bir durum Mümkün yok. Değil. Bu bilgilerin evet. zincir şeklinde e, artacağını da umuyoruz. E, programın ortasına gelmişken istersen bir parça arası verelim daha tamam. sonra devam edelim. Peki. Şu söyle mekan elalemin namusuna yan gözle bakmaz iken bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına ortada bir tencere boşluğu dolmuyor bilen yok bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına ortada bir tencere boşluğu dolmuyor bilen yok Olimpos'tan, burun dostlar dostlar Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken İsmail Bir kavga başlamış ki nasip kısmet burnuna kapı ver bul bul kurbanı hiç soran yok bir kavga başlamış ki nasip kısmet burnuna kapı ver bul bul Kimi tatlı peşinde Kimininse tuzuluyor Bazen durur bakarım Bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde Olsa, dal etrafında, el pençe divan dursa, kapa, itibari... Barış Manço'dan dinledik, Halil İbrahim sofrası, Dilek Gürük olan sohbetimize devam ediyoruz. Aradan önce hem şehir bostanlarının, kent bahçelerinin önemini, permakültürün buradaki yerini konuşmuştuk ve okullarda permakültür isimini konuşmuştuk. ...etkinliklerinden bahsettik. Burada yeni yeni bazı okulların başlangıç seviyesinde de olsa... ...bir şeyler yaptığını söylediniz. Anladım bir de arada konuşuyorduk. Bir okul biraz daha ileri gitmiş vaziyette bu projede. Ondan bahsedebilir miyiz? Tabii aslında bunun ne kadar uygulanabilir... ...projeler olduğunu görmek için iyi bir örnek. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde biz bu programı gerçekleştiriyoruz birebir. İlk olarak öğretmenimizle bu konuyu zaten konuşmuştuk. Sonrasında da 11 kişilik bir ekip yaratıldı... Öğrenciler? Evet, devam. lise iki öğrencileri. Kendi talepleriyle geldiler. Bu işin içinde olmak istediklerini Hı -hı. söyleyen bir grup. Böyle bir görevlendirme bilinciyle olmadığı. Gönüllü, evet, gön tamamıyla <gülüyor> gönüllülük esaslı olarak. Birinci eğitimi verdik. Orada biraz daha bahçe, mevsiminde yetiştirmek, tohum bilgisi, permakültür uygulamalı olarak yaptığımız bir şeydi. Sonrasında da direkt... Atalık tohumlar, yerel tohumlar kullanarak çimlendirmeler yaptılar. Sonra Hı -hı. onları bir güzel kucağına alıp okullarına götürdüler. <gülüyor> Bütün o aşamaları birebir okulda e, biraz önce paylaştığım gibi resimlerini çekerek, Hı -hı. çizerek geçirdiler. İkinci eğitimleri geçen hafta sonuydu. Orada da artık çimlenen fidelerini alıp e, daha büyük şeylere şaşırttılar. Şaşırtma deniyor bazı <gülüyor> kavramları Doğru. da öğreniyorlar. Şu evet, anda evet, onlar bunların hepsini biliyorlar. Evet, o yüzden de çok hoşlarına gitti. Öykülerini getirdiler. Hı. O öyküler işte babaannesinin nasıl diktiği, işte Rize'de nasıl çay yetiştiriliyor kadar bir anda sohbet konumuz haline geldi. Hı. Salı günü de tamamıyla artık sebze yataklarımız hazırlandı Hı. okulumuzun bahçesinde. Bir açık sınıfımız var. Geri dönüşümlü malzemelerden oluşturduğumuz bir dikey bahçemiz var. Bunların uygulamalarını yapacağız. Şöyle güzel toprağa dokunacağız hepimiz. Tam da zamanı zaten artık fidelerin Kesinlikle. yavaş yavaş toprakla buluştuğu evet. aylara giriyoruz. Çok da güzel olmuş. Hem bahçeyi gerçekten görecekler. Bir de bu tip bilgiler yaşadıkça, yani gerçekten içine girdikçe canlı kalabiliyor. Evet. Bu öykülerini getirmeleri ve o döngünün içinde kendilerini de bulmaları. Ee, ...gerçekten çok iyi olmuş. Bir de ufak bir üniversite projesi vardı galiba. E, evet, orada da aslında şöyle bir durum var. Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz bir program. Onların yıl içerisindeki tasarım ödevlerinin içine aslında bir şekilde Hı -hı. yerleşti. Hı -hı. MEF Üniversitesi'nin çatı bahçesinde gerçekleştirilen bir e, bostan programı artık Hı -hı. diyeyim. Onlar da yine aynı şek ve heyecanla çimlendirmelerini yaptılar... Onlar da aslında şöyle bir bilincin de yerleşmesi için bu programın e, varlığına çok inanıyorum. Geleceğin mimarları, geleceğin kentlerini tasarlayacak insanlar ve şu anda hepsinin birer e, fasulyesi var ve onun Hı -hı. aşamalarını ve binaya nasıl yerleştirebileceklerini düşünüyorlar. Hı -hı. O yüzden e, hasat şenliği kavramıyla da birleştirecekleri bir döngünün içinde bir çatı bahçesi Hı -hı. planlıyorlar. Peyzaj mimarlığının tabii şeyini bilmiyorum. Ee, bu öğrenciler de mimarlık öğrencileri galiba ya da mimarlık fakültesi olarak genel olarak Hı -hı. sorayım. Ee, henüz böyle e, sürdürülebilirlikle e, ya da gıdayla bağlantı konusunda herhangi bir şey var mı müfredatlarda? Müfredatlarda çok yok ama e, şahane akademisyenler var artık. Hı -hı. Itü'de, işte MEF'te, benim çalıştığım grupta ve farklı, şu anda unuttuğum herkesten özür diliyorum. Hı -hı. Pek çok farklı projeyi bireysel ya da küçük gruplar halinde gerçekleştirmeye çalışan akademisyenler var. Umutlu olabiliriz. Kesinlikle. Öğrenciler de muhteşemler bu konuda. Haklarını yememek lazım. Yeri gelmişken bizim buğday olarak da bir projemiz var. Bundan da bahsedebilirim belki. Doğa dostu kent bahçeleri diye yola çıkmıştık. Bunun ilk ayağı olan Tohumlar Kampüs'e ile devam ediyoruz. Tohumlar kampüse de bizim de amacımız Üniversitelerde gerçekleştireceğimiz iki günlük eğitimler. Bunun ilk gününde ekolojik yaşama giriş olarak adlandırdığımız daha teorik olsa da öğrencilerin ilk defa hani doğal döngüleri teorik olarak da anlayabilecekleri bir giriş eğitiminden sonra ikinci gününde de sizin liselerde yaptığınız gibi sebze yatakları uygulamaları, fideleme, yine çimlendirme uygulamalarını yapacaktık. Bunun da programı belli oldu. Bunu da duyuralım. İlk dört üniversitemiz belli. Bizim hedefimiz 20 üniversiteye ulaşmak Türkiye çapında. Ama şu an dört üniversitenin bütçesi ve planı hazır vaziyette Mersin'den başlıyoruz 10-11 Nisan'da Mersin'de olacağız. 14-15 Nisan'da Adana'da Çukurova Üniversitesi'ndeyiz. 20-21-22 22 Nisan'da İTÜ'deyiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. 29-30 Nisan'da ise ODTÜ'deyiz. Bizi de gerçekten e, yoğun bir 20 gün bekliyor Nisan'ın sonunda. E, biz de burada aynı şekilde aradan önce konuştuğumuz gibi olabildiğince to çok tohum ekip hem düşünce hem gerçek tohum bunların giderek artmasını e, umuyoruz. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın ama bir de kısaca bahsetmek istediğim bir etkinlik daha var. Ee, yeni haberimiz oldu. Daha aslında başka bir programda da ayrıca bunu konu alabiliriz. İstanbul'un bir yeni bayramı var. Marul evet. Bayramı geliyor. 9 Mayıs yanılmıyorsam. Ee, evet. Bundan çok kısaca bahsedebilir miyiz? Nasıl çıktı ortaya? Ee, şöyle 1500 yıllık kentsel bir tarım alanı, yedi kule bostanları ve pek çok haberde aslında son zamanlarda izledik. Hep böyle bir üzüldük, hep bir kırıldık, bazen sinirlendik ama e, eski gelenekleri hatırlatıp birbirimizi tekrar buradaki duruşumuzu bir bayram coşkusuyla tazeleme ihtiyacımız olduğunu gördük ve fikir Hı -hı. öyle başladı. Slow Food fikir sahibi damaklar aslında programın çağrıyı evet, e, yapan. Pek çok farklı kültür aslında pek çok bayramı burada kutlamışlar. Hı hı. Biz de tüm İstanbullular olarak 9 Mayıs'ta burada devam ettirmek amacıyla bir araya gelmek istiyoruz. Hı hı. E, üç günlük bir program gibi düşünebilirsiniz paralel etkinliklerle. Hı hı. 8 Mayıs'ta Salt e, Beyoğlu Açık Sinemada düzenlenecek iki etkinlikle başlayacak program. Biri fide dağıtma ve lise öğrencilerinin özellikle olacağı ve hı hı. bu okullarla olan projenin de birleştiği bir e, aktivite. E, sonrasında yine bazı seminerler ve konuşmalar gerçekleştirilecek. Asıl etkinlik 9 Mayıs direkt Kule Bostanları'nda gerçekleştirilecek. Hı hı. Turlar var. Hani böyle her şeyi açıklamayalım biraz sürpriz <gülüyor> hı hı. olsun. Hı hı. Etkinlik Tabii sayfasına de, evet. ulaşabilir dinleyicileri. Facebook'ta e, iyi bir etkinlik evet, sayfası kesinlikle. var. Evet kesinlikle. Orada tüm detaylarını... Görebilirler. Ee, şölen havasında müzik ve ziyafetle Hı -hı. olacak bir bayram adı üstünde. Sonrasında da pazar günü 10 Mayıs'ta Kuzguncuk'ta düzenlenecek bir e, etkinlik var. Paralel etkinlik olarak da yine orada devam edecek. Hı -hı. Yeryüzü Derneği, Atlas Çocuk Dergisi, e, burada ortaklaşa çalıştığımız gruplardan bazıları. Hı -hı. Çok keyifli ve güzel olacağına eminim ben. Adından da öyle, böyle adını duyunca bile insanı mutlu eden bir etkinlik. Ee, şimdiden siz de ajandalarınıza, programlarınıza yazın diyelim. 9 Mayıs dedik ama 8'inde ve 10'unda da paralel etkinlikler var. Evet. Buralara şimdiden bekleyelim. Ee, bizim de fırsatımız olursa ileriki programlarda konuşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Çok güzel bir sohbet oldu ee, size hem çalışmalarınızda bu tohum ekmelerinizde fidelerinizde başarılar dileyelim ee, Umarım daha çok e, okula ulaşıp e, bu ilkeleri e, daha fazla yere yayma şansımız hep birlikte, olur. Hep birlikte. aslında Evet kesinlikle <gülüyor> Bitirmeden önce çok ufak bir duyurumuz daha var. Geçen hafta organik tarıma giriş eğitimlerimizin ilkini yapmıştık. Çok güzel bir başlangıç oldu bizim de eğitimlerimize. Bir sonraki etkinliğimiz bu da aslında aynı şeye geliyor. Bereketli bir hafta sonuymuş. 9-10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Şimdiden bunun da notunu alın diyelim. Daha sonra detaylarla biz sizlerle tekrar paylaşıyor olacağız. Bir de pazarlarımızı duyuralım. Yüzde yüz ekolojik pazarlarımız bugün Bakırköy'de. Cumartesi günü Şişli, Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de sizlerle buluşuyor olacak. Hepinizi bu pazarlarımıza bekliyoruz. Teknik Masada bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam